Hikayenin Kadın Hali Çoğu zaman kadınlar, ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, çiğden, Özlem ve Aslı. Hoştun hoştun çok hoştun ama bir doluydum bir boştun ben buna hiç alışmamıştım Seven dokunur sevmeyen de dokunur seven dokunur ama bir başka Seven dokunur sevmeyen de dokunur seven dokunur ama bir başka Düştüm düştüm çok düştüm Kimi barıştım kimi düştüm. Ama sen beni beğenmemiştin Sen daha başlamamıştın Arif anlar Arif olmayanlar da var Arif anlar Ama bir başka Arif anlar Arif olmayanlar da var Arif anlar Ama bir başka Evet herkese merhaba. Ayşegül ben. Bu hafta hikayenin kadın halinde Onur Haftası'nı konuşuyor olacağız. 21. LGBT Onur Haftası'nın tam ortasındayız. Siz bu kaydı dinlerken diyeyim. Perşembe günü program yayınlanıyor ama biz sabah akşamı kaydı yapıyoruz. Onun için arada bir sürçerse dilimiz gününe ilgili. Kusura bakmayın. E, i̇ki konuğumuz var. Emre ve Yağmur. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş Merhabalar. Emre ve Onur, e, Yağmur pardon, e, Onur Haftası'nın e, düzenleme komisyonunda çalışıyorlar. E, Ceyden Ertem'le girdik programa. E, bir başka parçasını dinledik. E, Diren Gezi Parkı hashtag ile e, bu parça e, yaygınlaşmıştı. E, de, e, Gezi Parkı deneyimi e, içerisinde LGBT blog çok özel bir ...yeri vardı ve onur haftası da aslında Gezi Parkı'na başka bir yerden bağlanıyor. Teması direniş. Pek çok insan e, direnişi Gezi Parkı'ndan sonra sizin bu temayı seçtiğinizi düşündü ama öyle değil galiba değil mi? Evet kesinlikle öyle değil. Bu yaklaşık Gezi Parkı olaylarının bir, bir buçuk ay öncesinde kararlaştırılmış bir temaydı. Aslında bu konu sanırım bir öngörüydü tamamen ve çok da güzel uydu. Ee... Yoksa siz mi planladınız <gülüyor> olaylarını? <gülüyor> bu bizim... Yoksa bir LGBT <gülüyor> lobisi mi? Yo, aslında. Ama çok sevindik böyle bir şey olmasına, böyle bir özgürlük <gülüyor> hareketine, e, ev sahipliği yapmasına... ...ve bu temanın aslında yerine oturması çok şık bir hareket oldu bence. Biz zaten yani direniş temasından yola çıkmamızın sebebi... ...bu sene e, düzenlenen Onun haftasında hani... Eşcinsellik, trans birey, lezbiyen, gay, biseksüel trans bireylerin doğdukları andan itibaren bir direniş sergilediğini okulda, işte sokakta, her yerde. Ee, ve bu yüzden hani direniş koymak istedik. Var olmak Çok direniği önce, gerektiriyor Yani evet son anda böyle olaylar bir anda Gezi Parkı ile patlayınca sonrasında LGBT blok olarak İstanbul'da bulunan bütün dernekler bir araya gelip kolektif bir e, direniş sergilendi. Peki poster de önceden yapılmış mıydı? Ee, posterin hikayesi biraz şöyle oldu. Beşiktaş'taki barikatta e, o posterin aslı olan fotoğraf e, resmi, yani görsellendi. Ve sonrasında e, fotoğrafın Le Monde, diplomatik sanırım Fransa'daki e, fotoğrafın haklarına sahipti. Ve İstanbul'daki arkadaşlarımız bir şekilde ulaşarak fotoğrafın haklarını aldılar. E, fotoğraf e, Beşiktaş'taki barikatın üzerinde çekildi. Ve daha sonra e, ivedilikle... İlustre edildi ve direnişin posteri için ideal bir görsel oldu Aslında bu bir anlamda içi doldurulabilecek şu şekilde doldurulabilecek bir kavramdı Evet biz her yerdeyiz alışın her yerdeyiz tememizde çok uygun bir kavramdı Bakın barikatta bile en öndeyiz hı hı. fikrinin çok güzel olumlayan bir e, imajı oldu aslında Evet içinden geçtiğimiz süreçte de Kesinlikle. her yerdeyiz ee, posteri görmeyenler için çok çarpıcı bir poster ee, Gerçekten siyah beyaz barikatın üzerinde e, bir insan elinde de gökkuşağı bayrağı o renkli Kesinlikle. olarak Zaten birçok arkadaşımızla sosyal medyada e, bu görseli kendi default picture yani e, profil fotoğrafları olarak kullandılar Ve e, bu fotoğrafa referans verilerek bir sürü de haber oluşturuldu aslında sosyal medyada Peki oradan başlayalım isterseniz konuşmaya Gezi Parkı e, deneyiminden ee, en beklenmedik yerlerde gökkuşağı bayrağı çıkıyordu. Kesinlikle. Bu son cumartesi günü karanfillerle yapılan anma programında da e, öyleydi. Hiçbir flama yoktu. Taksim dayanış bayrakları vardı ama ortada bir gökkuşağı bayrağı e, sallanıyordu. Ve bu kimseyi rahatsız etmiyordu. Yani gökkuşağı bayrağı bu direnişin e, önemli sembollerinden birisi oldu. Aynı zamanda da LGBT blok e, Gezi Parkı içerisinde belki en çok kişinin ziyaret ettiği blok yerlerden birisi oldu. Çadırlardan birisi oldu. Dolayısıyla geziyle LGBT blok ve gökkuşağı bayrağı çok örtüştü. Siz nasıl yaşadınız bu süreci? Merak ediyorum. Hani Hem kişisel olarak hem de Hı -hı. parçası olduğunuz LGBT örgütlenmeleri ve Onur Haftası Komisyonu olarak hani tam Onur Haftası'na hazırlanırken <gülüyor> önünüze düştü değil ya, mi? Bu? Çok ahane oldu böyle. Biz e, hala biliyorsunuz Onur Haftası Komisyonu birçok e, herkese açık bir komisyon. İlla hani dernek üyesi olmanız gerekmiyor ya da LGBT bireyi olmanız gerekmiyor. Bu Onur Haftası Komisyonu'na e, katılmak ve orada herhangi bir performans atölye, panel düzenlemek için. Biz e, dolayısıyla günlük yaşamımızdan bir şekilde zaman ayırarak bu komisyon içinde var olabiliyoruz. E, ve hani her şey hala daha bitmemişken böyle bir anda e, Gezi Parkı direnişiyle karşılaştık. Tabii ki bu süreç bizim yani çok uzun süren... ...mücadelemizin bir türlü böyle bir patlamasıydı. Çünkü neden diyeceksiniz biz yıllardır zaten görünürlüğümüzü çok artırmak istedik. Her türlü yürüyüşümüzde, bütün hani böyle varoluşumuzda hep bunu dile getirdik. Politikamızı yani hani politika derken varoluş politikamızı. Ve o yüzden yani hani bu direniş sürecinde elinde evet gökkuşağı olan bayraklı insanlar vardı. Fakat şunu söyleyen insanlar da vardı. Kaldırın o bayrağı. Ama bilmiyorlardı ki yani hani o bayrak siyasi bir bayrak değil herhangi bir, e, bir şeyin içinde değil yani hani e, bir şey yok sadece var oluş biçimi yani o ve o yüzden yani biz insanlara hep böyle açıklamak zorunda kaldık bakın hani bu sadece bizleri temsil eden bir bayrak hani e, bunun herhangi bir siyasi şeyi yok hani altyapısı yok yani. Aslında bence ama şu anlamda da var oldu o siyasi altyapı. Evet biz buradayız diyerek bu da bir beden politikasını siya günlük siyasi politikanın içine e, sokarak tamamıyla o siyasi zemin yaratıldı. Her kesimden insanın görmesine vesile oldu. Yani LGBT blok kendi içinde aslında öz, şey, öz örgütlerin eklemlenmesiyle e, oluşan bir blok hareketine dönüştü. Ve bunun yanında da şöyle bir şey var. Ben şunları takip ediyorum biz onur haftası çağrı metnini yaydık bundan bir iki gün önce bazı ünlü sanatçıların desteğiyle hazırlanmış olan videoyu ve videonun altındaki komentlere bakıyorum ben aslında YouTube komentleri bence incelenmesi gereken çok önemli bir sosyolojik alan ve YouTube komentlerinde gördüğüm şey şuydu aslında yazan metinlerden bir tanesi şey diyordu ben Anadolu'da büyüdüm eşcinsellere hor gözle bakardım hiç kabul etmezdim. Ama bu Taksim direnişinde gördüm ki çok önemli bir rol oynadılar. Hepsi bizden daha delikanlı, tırnak içinde bunu belirtmekte fayda var. Daha delikanlı bir biçimde mücadele ettiler. Bundan sonra onların bütün yürüyüşlerine gideceğim. Zaten görmek istediğimiz şey de buydu aslında. Ve bunu yakalamak, bu ruhu kendi ruhumuza katmak böyle büyüdük. Aslında LGBT blok bu şekilde oluştu. O direnişte en önde o LGBT bayraklarını gördükleri anda... ...insanlar bunun bir varoluştan da öte bir şey olduğunu anlayıp... ...daha da kendilerini var etmek... Biz yani heteroseksüeller de bu LGBT varoluşunun içinde yeni bir varlık kazandılar aslında. Evet aslında LGBT hareketin yıllardır söylediği bir şey değil mi? Hani gökkuşağı bayrağı sadece LGBT'leri de değil hep birlikte hayal ettiğimiz hmm. e, dünyayı resmediyor. Evet. Hani bütün renklerimizle ve sürekli değişen ve kaynaşan renklerimizle bir arada olma halini. Gezi Parkı bunun tam da bir ifadesi olmuş oldu. İnsanların bütün renkleriyle rengarenk birlikte var olabildikleri bir mekan görüyoruz. E, yaratabileceklerini gördükleri. Hepimizin birlikte bunu gördüğü ve deneyimlediği bir alan oldu. Dolayısıyla çok kişi benimsedi. Kesinlikle. O bir de gökkuşağı orada... bayrağının parçası olmayı. Evet, evet. Ve orada insanlar yani LGBT bireyler, gökkuşağı bayrağı elinde olan insanlar bir yandan ellerinde tahsitler, bir yanda kedi köpek mamaları, bir yandan işte gıda yardımları. İnsanlar böyle bir şeyin e, beklentisi içinde değiller. Kafalarında bir stereotip yaratıyorlar ve LGBT'yi onun içine koyuyorlar. Ama bu insanlar direnişte e, öyle bir bu kimliklerden sıyrılarak farklı bir ...yeni LGBT kimliğini... ...öyle bir biçimde yansıttılar ki... ...aslında bekledikleri o normatif algıyı kırdılar... ...kafalarında ve dolayısıyla... ...bu insanların aslında... ...bütünleşmesine tam o direniş enerjisiyle... ...bir arada çok umut verici bir hale geldi ve... ...bu geçtiğimiz hafta... ...pazar günü gerçekleşen trans onur yürüyüşünde... ...biz bunun etkilerini bayağı bir hissettik. Evet en kalabalık trans evet, yürüyüşüydü evet, herhalde. İnanılmaz. Evet. Dördüncüsü düzenlendi bu sene. Yani yeni bir oluşum... Ee, Trans onur yürüyüşü hani e, onur haftası yürüyüşünden ayırmamızın sebebi ise yani hani bu ayrışma yanlış algılanmasın sürekli bu böyle bir tırnak işaretinde şey yapayım. Evet Sadece insanların kafası karıştı evet, mesela. Evet Türkiye'deki hani. trans görünürlüğünü biraz da çünkü hani gerçekten de bir yılda 18 tane trans birey öldürülüyor, iş imkanı tanınmıyor, e, bir dünya bir şeylere maruz kalıyorlar. Ee, yıllardır polisten ve devletten şiddeti e, çok ağır bir şekilde gören trans bireyler e, bu direni süreci boyunca gördüler ki yani hani bu, Hepimiz bu şiddete maruz kaldık hepimiz yaşadık bu süreci yani ama onlar yıllardır yaşıyorlar bunu yani ve Sadece bu görünürlüğü artırmak için bu yürüyüş ayrıştı ee, bu da hani güzel bir şeydi Dördüncüsü oldu ve çok kalabalıktı. Çok güzel yani çok güzel böyle coşku vardı. Polisin çok yürütmeyeceğini düşünüyorduk açıkçası böyle. Hep e, kafamıza baretlerle falan gaz maskeleriyle falan gelmiştik. Ama izin verildi yürüdük. Bu direniş sürecinden sonra da ilk herhalde yasal demeyeyim de yani izin verilerek yapılan eylem oldu. Çok coşkuluydu ve bir gün öncenin kabusunu da biraz şey yaptı <gülüyor> değil mi? Kesinlikle. Evet, temizlediğini yani bir gün önce yani. evet. bir gün o önce, çok bir gün önce yanımızdan plastik mermiler geçerken bir gün sonrasında biz Bando'da dans ederek bayrağı sallayarak yürüyorduk. Bu inanılmaz bir aslında devlet tarafından güdülen bilmiyorum ama manik depresif olduk biz yani. <gülüyor> bir gün öncesinde korkuyoruz ama bir gün sonrasında gülerek kahkaha atarak yürüyebiliyoruz. Dans çok. ederek şarkılar evet. söyleyerek. Belki yani de çok çok, çok zarararsız gördüler işte. bizi. <gülüyor> yani böyle geçmişimiz de sicilimiz gibi. temiz çok galiba. Çok temiz yani. Evet. Herhangi bir sorun yok sadece eğleniyoruz yürüyoruz bunu yani senede bir günümüz var oradayız ve gerçekten de buna eğlenerek hani eğlenceliyiz evet gökkuşağı gibi renkliyiz böyle şekilde var olmak istiyorum. Aşk yani. örgütlenmektir evet. ee, LGBT Hareketi'nin uzun süredir kullandığı bir slogan ee, Gizli Parkı'nda da aşk örgütlenmektir yazan e, gökkuşağı e, çantaları yoksaydı, saydı diye evet. <gülüyor> yetiştiremediniz. İnanılmazdı. Herkesin elinde artık o çantalardan evet. var. Yürüyüşte de benim en çok dikkatimi çeken ve sevdiğim slogan o oldu. Evet. Neredesin aşkım? Buradayım evet. aşkım. <gülüyor> evet çok güzel. Aslında bu gündelik dilin ne kadar politik olabileceğini gösteren bir slogandı. Ve hani insanların o beklediği işte geçmişin o nostaljik travmalarını yaratan o korku veren sloganların yanında Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. inanılmaz iyi geldi insanlara. Bence insanların beklediği ruh da bu zaten artık. İnsanlar Aşk çünkü... etrafında buluşmak değil mi? Kork korkmak istemiyorlar. Aşk etrafında buluşmak istiyorlar. Evet gerçekten çok umut vericiydi. Üstelik de o bir gün önceki korkunç saldırının ardından yani sabaha kadar neredeyse hmm. Beyoğlu sokakları gaza boğulmuş vaziyetteydi. Ee, ama 8 saat sonra cıvıl cıvıl e, ve çok kalabalık değil mi binlerce kişi hmm. Hmm. bir arada yürüdü. Ee, bu pazarki yürüyüşü yani büyük hmm. e, LGBT onur yürüyüşü olacak olan hmm. e, bu pazar günü yapılacak yürüyüşü. E, şimdiden çok merak ediyorum. Evet, biz de tahmin bile edemiyoruz. Yani çok fazla çağrı yapıldı. Hem taksim dayanışması tarafından, hem yani biz gerekli öz örgütlenmeler tarafından. Videomuz rekor kırıyor YouTube'da. Evet. Biz şu an inanamıyoruz evet, gerçekten. ilk yayınlandığı gün 180 bin kişi tarafından izlendi. 180 bin kişi. Evet. evet, ilk yayınlandığı gün ve bizim önceki geçen seneki çağrı videomuza bakıyoruz. 10 binlerde dolaşıyor ve bütün yani totalde 10 bin bu yıla kadar ve ilk günden 180 bini yakalamak bizi oldukça şaşırttı açıkçası bu yıl. Evet. Ee, onu diyeceğim. Sizi şaşırttı mı bu ilgi? Yani hem LGMT bloğun önü sürekli doluydu değil mi? <gülüyor> Çadırda çok şaşırttı. Çünkü yani böyle şey... Bu süreçte hep... Yani, yani hep oradaydım. Bir şekilde eve gidip uyuyordum falan. Sonra tekrar geliyordum falan. Ee, sanırım pazar günü sabahtı. Ee, o hafta sonu... Cuma günü ilk başlayan olaylardan sonra... Gezi Parkı'na girmiştik ve orayı temizleyen insanlar vardı. Sabah saat 6'ydı. Çok az insan vardı. 20 tane falan insan böyle sadece temizliyorlardı. Bir şekilde insanlar dinleniyorlardı. Biz oraya o köşeye böyle bir tane sadece masa koyduk. Ve üzerine sadece tahsil ve böyle su falan yerleştirdik ki 2-3 tane falandı. Sonra... 11-12'ye kadar öğlen o saatlere kadar oradaydım. Akşam bir geldim inanamadım falan böyle. yemek Yemekler falan, iki tane masa olmuş, broşürler falan işte böyle bir şeyler falan böyle Kendi bayağı kurulmuş. bir. insanlar İnsanlar böyle yemekler getiriyorlar, aileler, anneler falan. Sonra bize oradayken sorular soruyor. Böyle çok hani bizi gördüklerini ve hani çok sevdiklerini dile getiriyorlar. Hani böyle anladıklarını artık böyle bir şeylerim falan. Ya ben bunlara birebir yani her şeyine tanık oldum oradayken. Çok mutlu edici bir şeydi benim için yani. Şimdi bu forumlarda da devam forumlar. ediyor galiba evet. değil mi? Evet. Biz kendi içimizde de forumlar yapıyoruz aslında bakarsanız. Yani LGBT oluşumların LGBT blok forumu var. ve LGBT blok forumlarında da gerek Onur Haftası gündemini, gerek Gezi Parkı içindeki varoluşumuzu değerlendiren çeşitli forumlar yapıyoruz. ve Burada katılımcılık çok önemli oluyor. Yani gündelik hayatta belki LGBT blok, içinde örgütlenen öz derneklerin yerini bilmeyen insanlar burada gelip konunun muhataplarıyla doğrudan konuşuyorlar ve bu çok güzel bir bilgi yakışı yaratıyor aslında ve orada oluşan beyin fırtınası inanılmaz bir şekilde bu yürüyüşe de yansıdı bence bu katılımın esas sebebi bu yani ben Ümraniye'deki yürüyüşte LGBT bloktan bahsedilmesinin bir milat olduğuna inanıyorum açıkçası çünkü daha önce Ümraniye'deki çarşı parkında ben bir LGBT blok Kimsenin böyle bir şey konuştuğunu düşünmüyorum açıkçası ya da işte etilerdeki şey parklarda olsun işte Beşiktaş Abba Sağıda olsun, Çarşı e, kendi içerisinde Abba Sağı parkında cinsiyetçi köfürler bundan sonra e, statlarda edilmeyeceğini açıkladı. Yani bu çok güzel bir dönüşüm. Biz çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnanılmaz orada tabii feministlerin bu küfürle karşı eylemleri de çok etkili Kesinlikle. oldu. Kesinlikle küfürle mi? değil inatla diren diyen feministler evet. burada muhteşem bir milat yarattılar aslında. Aynen. Ve LGBT blokla birlikte dayanışarak yani feminist söyleme aslında orada insanların gözüne sokmak değil. Ama insanlarla kol kola direnerek bunu irdelemeleri muhteşem bir hareket yarattı. Yani bunu şeyde de yani hani gördük direnişte yani hani evet. Ee, tabir caizse bütün halkımızın konuştuğu bir küfür vardır bilirsiniz yani seksistçileri için ee, seksistçileri evlerini açtılar gaz gazdan çok etkilenen insanlara limon verdiler ilaç verdiler yani bunlar da birçok şeyi kırdı yani hani evet şimdi e, o sözü kullanmadan e, evet. başka e, e, Kızgınlık ifadeleri diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bulmaya çalışıyor herkes ama hani evet. cinsiyetçi ve homofobik dil hiç bu kadar görünür olmamıştı ve hiç bu Kesinlikle. kadar insan herhalde sorgulamamıştı kendi hmm. dilini. Ben Göztepe'deki foruma katıldım. ama da katıldım. O da şaşırtıcıydı ama Göztepe, Bağdat Caddesi eh, ahalisi eh, diyelim. Eh, orada da eh, bu konunun çok rahat dillendirilebileceğini eh, hayal edemezdim. İki şey beni çok şaşırttı orada. Birincisi başörtülülerin yaşadıklarına dair bir... Ee, birkaç söz alındı ve özür dileyen, pişmanlık ifade eden zamanda biz bunları anlamadık. Hala da anlamamışız. Onlar da aslında ciddi baskı görmüşler. Ben şimdi onlarla da birlikte hareket etmek istiyorum. Ee, Zamanla edemediğim için de özür diliyorum diyen kişiler Göztepe Forumu'nda alkışlandı deliler gibi ya da işte eller havada Çok büyük hoş. destek aldı. Arkasından birkaç gece arka arkaya Bizim e, bu toplumun en çok ezilen bireyleri translar için, işte trans arkadaşlarımız için bu pazar günü gidiyoruz yürüyoruz diye duyurular yapıldı. Sürekli cinsiyetçi ve homofobik değişmesi gerektiğine dair duyurular e, yapılıyor, sözler alınıyor hı hı. E, ve çok büyük destek görüyor. Yani sadece hı hı. bir kişinin bunu ifade etmesi değil ki genelde benim gördüğüm e, genç ve hani kendilerini heteroseksüel konumlandıran erkeklerin ifadeleriydi bunlar ama bütün şeyden dinleyicilerden çok destek gördüler yani bu kendi içinde bir devrim kesinlikle aslında. öyle ya yeni be bu politik olarak adlandırılan aslında neslin ölü toprağını üzerlerinden atması ve 68 kuşağını şaşırtması muhteşem bir şey oldu bir de yani darbe döneminden kalan o suskunluk bu şekilde bir geri dönüşle insanların karşısına çıkması muhteşem bir hava yarattı ve bence bu bütün dünyayı da şu an etkisi altına alan bir özgürlük hareketine dönüştü. Biz bunun tekrar bir geri dönüşünü alacağız bence. Hatta bütün dünya üzerinden bir geri dönüş bekliyoruz bu konuyla ilgili ve belki bu. Bahsettiğiniz bu homofobik ve işte cinsiyetçi küfürlerin olmaması aslında bizim tam da onur yürüyüşü için beklediğimiz söylem diliydi. Ve onur yürüyüşüne yansıması da muhteşem bir şekilde etkiledi. Bu bize kendi içimizdeki çatışmalara da baktığımız zaman bu yine bu dili kendimize hatırlatması adından, açısından da oldukça olumlu bir şeydi. İnsanı çok güçlendiriyor Kesinlikle. ve Gerçekten değil mi? Bu olan bir tane? Kesinlikle. Peki bir müzik e, arası daha verelim e, isterseniz. Emre ve Yağmur'la Onur Haftası'nı konuşuyoruz. Gezi Parkı e, Onur Haftası ilişkisinden başladık. Onur Haftası direniş temalı e, bu sene. E, parçayı dinledikten sonra daha Onur Haftası'nda neler oluyor ve neler olacak onu da konuşalım. Teknik Bası'da e, Ömer var. Müziklerimizde Didem Seçti e, yine. E, Andy Franco devam edeceğiz. There's folks in Washington don't care what's on our minds. Come on, come on, voters, let's all vote next time. Show them which side are you on now? Which side? The road to ruin is paved with patriarchy. So let the way of women guide democracy. And from plunder and pollution, let mother earth be free. Feminism ain't about women, Now that's not who it is for. It's about shifting consciousness and bringing into war. So listen up. Which side are you on now? Which side are you on? Are we citizens? Are we gonna make more garbage? Evet tekrar merhaba Ayşegül ben Hikayenin Kadın halinde bu hafta Onur Haftası'nı konuşuyoruz Emre ve Yağmur'la birlikte 20 LGBT Onur Haftası. Şimdi Gezi Parkı nasıl sizin bu Onur Haftası hazırlıklarınız içerisine girdi ve nasıl bir bütünleşme yaşandı? onu konuştuk. Hem oradaki dil değişti. E, LGBT blog ve hareketle insanların kurduğu ve feminist hareketle kurdukları ilişki e, sonrasında. Hem de sizin çok önceden seçmiş olduğunuz bir temasının altı herhalde hayal edilemeyecek şekillerde <gülüyor> doğmaya başladı. Geçen hafta trans onur yürüyüşü üstü coşkulu ve kalabalıktı. Evet. Onur haftası 30 Haziran saat 5'te. E, Taksim Meydanı'nda. Taksim Meydanı'nda olacak. Evet. Büyük onur yürüyüşüyle, LGBT onur yürüyüşüyle sonlanacak ve çok kalabalık olmasını bekliyoruz. İnanılmaz. Ama bunun bir tarihçisini açabilir miyiz? Yani birincisi diyoruz ama nereden nereye geldi onur haftası? Yürüyüş, Neydi onur haftası oluyor? Evet, yürüyüş 11. kez düzenleniyor evet. bu yıl. Ee, 90'lı yıllarda başlıyor ilk onur yürüyüşü. Hatta 2000'li yıllarda başlıyor dememiz daha doğru. Yani temel, temeli 90'lı yıllarda atılsa da ee, başta bir avuç insanın başlattığı bu yürüyüş geçen yıl 20.000 kişi ile 30.000 kişi arasında verebileceğimiz bir sayıyla tespit edildi ve yüründü. Ee, bu yürüyüşte de bu yıl Açıkçası çok daha fazlasını bekliyoruz. Bir yüz bin kişiye ulaşmayı bekliyoruz. Ee, biz Onur Haftası Komisyonu olarak e, hepimiz farklı pratiklerden gelen arkadaşlarız. Ve farklı pratikler içinden bu söylem dilini oluşturarak bir araya geliyoruz. Ee, bu Onur Haftası bir çağrı ile başlıyor. Bu çağrıdan sonra katılmak isteyen herkese açık. Katılmak isteyen herkes sürecin her aşamasında katılabilir. Hiçbir şekilde e, bir gruplaşma... Veya işte belirli bir kadrolaşmaya gitmiyoruz. Açıkçası söyleyeyim. Dün eklenen arkadaşlar oldu, daha eklemlenen arkadaşlar oldu, katkı sağlayacak insanlar oldu. Bir mail grubu oluşturuyoruz. Bu mail grubu içinde kendi aldığımız kararları şeffaf bir biçimde karşı taraflara, katılımcılara iletiyoruz. İnsanlar bu şekilde eklemleniyorlar. Ve e, toplantılar alıyoruz Toplantılarımıza katılıyor insanlar e, Kendi fikirlerini söylüyorlar Nereden yapabileceklerini söylüyorlar Nasıl katkıda bulunabileceklerini söylüyorlar Hiçbir şekilde bir hiyerarşi oluşmasına izin vermemeye çalışıyoruz Böyle bir oluşum içinde Ama tabi eski pratiklerden gelen arkadaşlarımız da var içeride Daha deneyimliler Deneyimlerini aktararak deneyimleri doğrultusunda Biz de hareket etmeye özen gösteriyoruz Bu şekilde ilerliyor Müthiş bir program çıkarmışsınız bu arada <gülüyor> Teşekkürler Yani <çok> hepsini <gülüyor> e, izlemek mümkün değil. Çok yoğun ama hani keşke insan izleyebilse diyor. Biraz açar mısınız? Nasıl seçtiğiniz programı? Özellikle hani evet. bundan sonra neler var? Ee, onun haftası sürecinde kişilerin kendi belirliyor biraz. Yani hani mesela... Ee... Ben mesela şey bir arkadaşımla beraber çarşamba günü olan saat beşte bir trans oturum gündemi belirlemiştik. Kent ve beden üzerine. Yani transların işte hani... E, ...kentte barınma... ...istihdam sorunlarını ele almıştık... ...yani bir şekilde bu, bu sorunlar... ...üzerine değinecektik... ...nasıl iyileştirebilir, rezil edilebilir... Meis sitesinde. Evet, Mayıs sitesi, ağacılarda... ...biliyorsunuz ağacılarda son zamanlarda olan olayları... ...bu süreçten önce... ...yani orada trans ...bir şekilde e, dışlanmak istiyor... ...95 senelerinde... ...yine Ülker Sokak... ...yani hani şu anda yine Bayram Sokak... ...olayları falan var... Bir şekilde hep yani e, kentsel dönüşümde yani hani bazı şeyler değişiyor ve hani böyle daha elitist olmaya çabalıyor. Ve bu elitist olurken <gülüyor> İlk yani yerinden evet, translar, Kürtler, Ermeniler bir şekilde hep yani romanlar, e, evet, romanlar e, şehrin belirli kesimlerine sürülüyor. Bunu ele alacağız. Yani hani e, bunun haricinde bir sürü insan atölye ve panellerle böyle fikirlerle geldi ee, uygun gördüğümüzü kendi içimizde evet bu çok güzel çok yakışır dediğimizi okeyledik dedik kişiler sorumluluk aldı konuşmacıları belirledik bir şekilde davet gönderdik, davet gönderdik böyle bir süreçten geçiyor onun haftası yani tabii, yapılırken. içerik önemli burada. Herkesin belirli bir söylem arzusu oluyor. Belli bir panel düzenlemek istiyor. Atölye düzenlemek istiyor. Ancak bunların neler içerebileceği, nelerin konuşabileceği, kimlerin katılabileceği üzerinde duruyoruz. başlıca göz aldığımız şey bu. Önemli bulduğumuz bir şey bir bu. bir çeşitlilik var. Mesela evet. işte çarşamba sabahı vegan atölye diye bir şey yapılıyor. <gülüyor> tabii, evet. tabii. Diğer yaşam politikalarıyla da beraber gitmeyi hedefliyoruz. Vegan ee, kolektifle oldukça e, dirsek temasında bulunduğumuz bir kolektif şeyiz, kendisi evet. ve e, bu nedenle de kendi programımızda e, onlarla beraber bir atölye ya da bir panel yapma fikri oldukça cezbetici geliyor bizim için çünkü bir vegan yaşam e, fikri hepimizi umut vaat ediyor tiyatro oyunları ve film gösterimleri var akşamları. Evet, benim çocuğum. Evet benim çocuğumun gösterimi yapıldı. Bunun yanı sıra Sumru Yavrucağ'ın bu sene bayağı bir ses getiren tiyatro oyunu. Kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi. Kumbara Celli'de oynayacak. Hatta Perşembe akşamı ancak onun için katılım çıktı. Duyurduğumuz anda bitti yerler mail aracılığıyla hmm. ve şu an ona maalesef yer yok. Hatta bir acaba ek gösterim yapılabilir mi düşünüyoruz ancak çok olası görünmüyor şu şartlar altında ee, onun dışında 180'i umuyorum devam edecek <gülüyor> <Evet>. ee, <gülüyor> 80'in övmediği bir günün ertesiydi ee, Uğrak yeri Phil e, Bridley'in oyunu var o çok önemli bizim için Parış Günenen ve İpek Bilgi'nin oynadığı... Ve İsviçre'den uygun. performans grubu geldi. Onların kendi atölyeleri olacak. Aynı zamanda performans da yapıyorlar. İçimden bir ses beni dışarı çıkar diyor. Hatta şu an biz bu yayını yaptığımız sırada... ...onlar Maya Cüneyt Tüel sahnesinde performanslarını gerçekleştiriyor olacaklar. Bir de senin de aslında evet. bu program yayınlanacağı saatli bir atölyen var değil mi Emre? Evet. Biyolojik cinsiyete karşı manifesto. Aslında bu bizim yürüyüşte... Politik olarak erkek veya trans diyebileceğimiz arkadaşlarla çok karşılaştığımız bir sorunu atölyeleştirerek nasıl farklı bir söylem yaratırız fikri üzerinde duruyoruz. Bu işte senin bu alınganlığının sebebi erkek geçmişin işte kendi erkek olarak tanımlıyorsan arkada yürü biraz gibi söylemlere karşı biz aslında kendimizi böyle bir tanımlamanın içine koymuyoruz. Bu tanımlamayı sen beni görerek yapıyorsun fikrini biraz deşerek bir bir tür skam manifesto gibi tam da bu söylemlerin karşısında duran durabilecek direnebilecek bir manifesto yazma çabasıyla bir araya geleceğiz. Burada işte Janice Raymond, Sheila Jeffries gibi tam da bu fikrin karşısında duran yıllar önce işte trans olanın feminist olamayacağı ya da erkek olanın feminist olamayacağını söyleyen dili tam da karşımızda alan bu dile karşı direnen bir manifesto için bir, bir arada olacağız bu arada tam da o bağlamda e, belki e, hatırlatmak gerekir LGBT diyoruz ama yakın zamanda arkadaşlar buna bir de iyi eklememiz İ gerekiyor evet, diye. Kesinlikle. Bir interseks hareketi de evet. doğdu evet. ve daha görünür olmaya başladı Evet aslında mi? ben kişisel fikrim. Bu tabii her ne kadar bu söyleşide katmak doğru mu bilmiyorum. Biyolojiye referans veren her şeyden ben kaçmaya çalışsam da interseks aslında tam da bu biyolojinin içinden giren ve bizi bu konuda aydınlatan bir nasıl da yönelim dememiz doğru sanırım yönelim. Ve e, intersekslerin varlığına dair de bir blog var intersexualshalala.blogspot.com Buradan duyurmanın da faydası var insanlar biraz oradan belki bilgi edinebilirler e, Interseksüelliğin de aslında irdelenmesi gerektiğine oldukça inanıyorum ve hareketin de sonuna belki i harfin eklenmesi çok güzel. Ancak belki bu kafa karışıklığı da yaratabilir bu kadar çok harfin eklemleniyor olması. Yakında bütün alfabeyi ele geçireceğiz. Yani çok dernekte i, q falan diye gidiyor yani böyle falan. Biraz kafa karışıklığı sebebi oluyor çünkü hala yani biz böyle mesela forumlarda Aslında kafanın karışması da çok kıymetli bir şey galiba. Evet. Forumlarda yani LGBT dediğimizde LGBT nedir falan diye hani böyle çok insan soruyor. Biz de açık LGBT dedi mesela forumda bir sorun ne iki, iki t nereden? ben bir tane t biliyordum falan biz kendi diye. içimizde de karıştırıyoruz o kavramlar hiç merak edilmesin. yani hani herkes rahat olsun bence insanlar dilediği gibi söylediği zaman bence kendiliğinden ortaya çıkacak çıkacak olan değil çok daha değerli olacak hani nefretten ve e, istememeden uzak bir şekilde söylenildiği takdirde bence hiçbir sorun yok. Aynen. Aslında senin e, bu biyolojik cinsiyet atölyesinde konuşacağınızı e, hı hı. tahmin ettiğim şeyler bütün bu kategorileri e, anlamsızlaştırıyor değil mi? Kesinlikle. Eğer cinsiyeti 2 veya 3 hani, e, dişi, erkek, eril, interseksin hı hı. ötesine geçip aslında cinsiyetin ne kadar çeşitli bir şey olduğunu hı hı. ve çoklu... Ee, olduğunu kabul edersek o zaman bütün bu kategoriler anlamını yitiriyor. Ve evet, de cinsiyet değişken bir şey Ve öyle. cinsiyetin biyolojiye Sürekli. referans verme haliyle bizim esas sorunumuz yani cinsiyet dediğimiz şey e Biyolojiye referans vermek zorunda olan Kesinlikle. bir şey değil. Bugün mecliste Türkan Dağoğlu'nun yaptığı nefret söylemine baktığımızda kendisi bir tıp doktoru olduğunu ve bunun hastalık olduğunu öne sürüyor. Yani bu esas problem. Bir şeyde e, biyolojiye referans vermek zorunda değiliz. Yani insanlar aslında yeri geldiğinde sosyolojiye referans veriyor. Yeri geldiğinde antropolojiye referans veriyor. Ama biyolojiye referans vermek bence tam da işin kolayına kaçmak. Biz Türkan Dağoğlu'na bu yüzden bu e, yarın yani cuma günü cuma olacak günü. olan hormonu domates ve penguen ödülünde ömür boyu homofobi ödülü veriyoruz. <gülüyor> evet, ömür boyu kendisine bir muhteşem bir ödül veriyoruz umarım o ödülü. <gülüyor> ee, onu bir açar mısınız? Şimdi Hormonlu domates ödülleri evet. veriliyordu bu bir süredir. Evet. Şimdi ona penguen Şimdi eklendi. Evet, yani Hormonlu domates ödülleri normalde yani işte bir yıl boyunca medyada işte yani gazetelerde işte bildiğimiz tanıdığımız Birebir e, homofobik veya transfobik söylemleri en etkili olan kişileri bulup seçip yani kişi veya kurum fark etmiyor. Bunları alıyoruz ve hani bunları oylamaya sunuyoruz insanlara e, bir blok üzerinden en fazla oy olan oy alanlara e, bir gecede çok güzel eğlenceli bir gecede böyle gayet gülümlü bir gecede ödülleri veriyoruz. Ee, Tabii ki birebir verilmiyor belki. yani biz yine böyle usul, o, usul olsun diye çağırdığımızda çok olmuştur. Yani henüz gelen olmadı. <gülüyor> henüz Umuyorum gelen Türkan olmadı. Dağoğlu gelir bu biz sene. Biz de orada böyle veriyoruz. Biri onun adını alıyor temsil olarak falan filan işte. Bu sene böyle şey yaptık işte hani, e, biliyorsunuz medyada bir penguen... E, Fulyası dönüyor. dönüyor bu yüzden hormon domates ve penguen ödülleri diye açtık ve biraz değiştirdik artık yani hani o, bu direnişten önce verilecek kişiler daha böyle hani e, şeydi. Şu anda bu süreç içerisinde çok fazla biliyorsunuz yani bu hareketin içinde olduğu bir şeyin direnişin içinde olduğumuz için homofobik, trans söylemler, kurumlar tarafından falan duyduk. O yüzden değiştirdik ödülleri. Biraz daha böyle açtık, büyüttük falan. Tabii bir de penguen olmasının bu işte direniş sırasında penguenleri göstermesiyle... ...LGBT'lerin aslında hep bu hayvanat bahçesinde sempati bekleyen... ...pandalar <gülüyor> şefkatiyle doğrudan <gülüyor> alakalı olduğunu düşünüyorum ben. <gülüyor> Ve bu aslında bayağı zekice bir oyun. Ve penguen eklenmesi bence gayet güzel. Nasılsa LGBT'nin sonuna iyi eklediğimiz gibi... ...yani hormon domatesin sonuna da penguen Penguenik ekleyebiliriz. Bu da evet. bizim kimliğimize çok yakışır bence. Yani yarın akşam olacak mekan olarak mekan olarak garaj İstanbul'da herkesi bekleriz ücretsiz zaten onun hafta süreci boyunca bütün olan etkinlikler gerek partilerimiz gerek işte film gösterimlerimiz hatta kokteyllerdeki içkilerimiz <gülüyor> her şeyimiz ücretsiz herkesi, herkesi çok bekleriz yani. Ee, bu arada e, Cezayir'de oluyor galiba değil mi panellerin evet. büyük çoğunluğu? Birçoğu Cezayir'de Maya Cüneyt Türel sahnesinde yaptığımız etkinlikler var. Lambda İstanbul'da yaptığımız atölyeler oluyor. Tabi Cezayir salonu çarşamba gününden itibaren şu an bu yayını dinleyecek olan izleyicilerimiz için yönlendirmemiz gereken bir mekan. Çarşamba günü ertesinde olacak olan etkinliklerin çoğu Cezayir apartmanında gerçekleşecek. Cuma günü bir kuyur pedagoji şeyi görüyorum mesela, evet. panel görüyorum. Son derece ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Yani kuyur pedagoji aslında bu öğrenci öğretmen ilişkisini bu işte sınıftaki kimliklerin rolünü oldukça bize sorgulatacak ve aslında müfredatta neleri düşünmemiz gerektiğine dair yeni bir söylem yaratacak bir panel ve konuşacak isimler de aslında oldukça çarpıcı. Ben Nami Başer'in ve Soner Şimşek'in konuşmalarını yani Dilek Çankaya'nın araştırmalarını çok merak ediyorum açıkçası. Evet Boğaziçi Ankara ve Galatasaray Üniversitelerinden. Evet katılımcılarımız hmm, ve hani. Onun yanı sıra bu işte queer kavramına insanlar henüz ısınmamışken queer pedagoji gibi bir şeyle çıkmamız bence çok daha güzel. <gülüyor> Hem böylece queer'i sorgulatırken queer pedagojiye dair de bir şeyler düşünmelerine olanak sağlayacaktır aslında katılımcıların ve bu anlamda çok önemli. Onun yanında yine biz seks bu yıl çok panel ayırdık ve bunun yanı sıra ben savaş çağında LGBT mülteciliğini de çok önemli buluyorum. Evet. Yani bu işte hiçbir yer, yere ait olmayan insanların bir de LGBT olarak varlığını sürdürmeleri evet. inanılmaz etkili bir şey. Ve burada e, konuşacak olan isimler e, Sima Şaksari veya Emrah Yıldız gibi isimler oldukça bence ilgi çekici. Bu etkinlikte 29 Haziran Cumartesi saat 13'te Cezayir Apartmanı'nda başlıyor. E, Sima Şaksari e, Wellesley e, College'da Emrah Yıldız da Harvard Üniversitesi'nde bu konuda araştırma yapan evet. Akademisyenler ben mesela yakın zamanda öğrendim İran'dan Türkiye'ye gelen Yürüyerek. İran'dan geçen yani İran Türkiye üzerinden geçen İranlı mültecilerin çok önemli bir kısmı LGBT bireyler LGBT, oluyormuş yani, evet. ee, çok değişik kendileri yani. yani İran'dan buraya gelen mülteciler Burada da bir onur yürüyüşü yapıyorlar kendi içlerinde. Ankara'da bundan iki yıl önce yaptıkları çok ses getirmişti. Homofobi ve transfobi karşıtı gününde İranlı mülteciler kendi aralarında buluşarak bir pride gerçekleştiler. Bir onur yürüyüşü çok gerçekleştirdiler ilginç. ve bence muhteşem değerli bir yürüyüştü bu. Bence de. Ve biz bu sene aslında mülteci LGBT'lerin de katılmasını çok önemli buluyoruz. Her sene olduğu gibi. Ve <gülüyor> bu panel aslında bence çok kafa açacak. Çok insanları aslında bu konuda ne yapılabilire Sevk edebilecek bir panel Cumartesi günü ondan hemen sonra Sessizleştirilmiş bedenler ve cinsellikler Diye yine benim çok hı hı. ilgimi çeken Bir panel var Cinsellik üzerine çok zor çok zor konuşuluyor Bedenler evet. üzerineydi Beden çok performatif bir şey olduğu için aslında performansla Uğraşan arkadaşımız Leman Sevda Darıcıoğlu'nun bir önerisiydi Bu ve çok muhteşem bir fikirdi bana kalırsa Çünkü, çünkü Sessizleştirilmiş beden dediğimiz şey Gerçekten performans sanatı içinde yıllar ...sorgulanan bir şey ve bunun LGBT politikası içinde masaya yatırılacak olması inanılmaz değerli bir şey. Evet, burada sosyologlar da var konuşacak olan Sibel Yardımcı Dikrem ve Erdinç Gürel katılıyormuş. LGBT hareketiyle kurulan ittifaklar ve karşılıklar yine Cumartesi günü 6'da Hı -hı. olacak. Orada da sol ve antikapitalist hareket ve evet. savaş karşıtı hareket... ...le bir ilişki kuruluyor galiba değil mi? Evet, biz aslında Antikapitalist Eylem'den... ...Fotü Soyla daha önce... ...bu görüşmeleri yaptı arkadaşlarımız... Onun yanı sıra Göksun Yazıcı hepimizin bildiği daha çok LGBT hareketinde de ön plana çıkan bir isim. Feyza Akın Erdem Şehir Üniversitesi'nden ve Nazan Üstündağ hocamız Boğaziçi Üniversitesi'nden bu isimlerle beraber bu konuları masaya yatıracaklar. Barış İçin Kadınlar ve Barış İçin Akademisyenler platformunda aktif evet. da. Dolayısıyla evet. burada barış sürecinde çok konuşulacağını, gezdirinin içinde evet. çok konuşulacağını Kesinlikle. bekleyebiliriz. Kesinlikle. LGBT hareketiyle kullanılan ittifaklar ve karşıtlıkları kendi içimizde de masaya yatırıyoruz. Çatışan feminizmler ve e, transfobi paneliyle. Aslında biz transfobinin e, feminizm içinde de bu onur yürüyüşü kapsamında sorgulanmasına e, özen gösteriyoruz. Gerek e, 8 Mart e, yürüyüşlüğünde gerekse e, onur haftası kapsamında feminizm ve LGBT ne kadar dirsek teması içinde ne kadar bu dirsek temasından verim alıyor. Bunların sorgulanmasında da inanılmaz değerli buluyoruz. Çünkü e, bir Birbirimize en çok destek olduğumuz hareket olduğunu düşünüyorum. Yani en çok birbirimizle yardımlaşabilecek, en çok birbirimizle anlayabilecek hareket olduğuna inanıyorum. E, bu birbirini çok de. besleyen bir Besle hareket yani. oldu. Kesinlikle. Evet. E, bu değerli oluşumun e, birbirlerinin açıklarını nasıl kapayabileceği, nasıl yeni yollar açabileceğini tartışmanın çok verimli bir geçirebilecek bir atölye olduğunu. Son yıllarda özellikle spotun kurul kurulması ile birlikte Hı -hı. bence LGBT hareketi başka bir yola da girdi. Yani hani her yerdeyiz, her şeye dair sözümüz var lafı. E, artık Hani sosyal politikalara, Kesinlikle. çalışma hayatına, ekonomiye de evrilmiş oldu. Cuma akşamı 7-9 arası böyle bir panel var programda. Evet. Çalışma hayatı ve sendikal hareket üzerine Bu da hani Onur Haftası'nda pek çok kişinin belki beklemeyeceği... Kesinlikle. Disple Kest'ten ama... konuşmacılarımız var. Bu Onur Haftası için çok mutluluk verici bir şey. Bizim Spod'un da dediğiniz gibi aslında LGBT hareketi içerisinde ortaya çıkan çok etkin bir hareket... ...ve hukuki, gerek hukuki gerek siyasi atılımlarıyla birlikte Spod aslında bize siyasi görünür, görünürlük anlamında çok önemli bir kapı açtı. Ve hukuki destek anlamında da çok ciddi bir yer edindirdi. Gerek meis sitesi olaylarında olsun... Gerek meclis içerisinde LGBT ailelerin buluşmaları olsun. Spot bu konuda etkin bir şekilde görev alıyor ve bu sendikal haklar konusuna evrilmesi çalışmaların ve çalışma hayatına sorgulanıyor olması da yine oldukça bence verim alacağımız panellerden biri. Binnaz Toprağ'ın bu sene bir önerge sunması çok önemli bir adım oldu herhalde değil mi? Evet, Her ne kadar... Kesinlikle. Ee, il, bizim... il, il, il, ilerleyemese de meclis henüz bu konuya açık olmadığını neyse. Ya biz daha olsa önce da. desteği BDP'den görüyorduk açıkçası açık bir biçimde. Şimdi CHP'nin bu şekilde eklemlenmesi bizi oldukça mutlu etti. Çünkü ne kadar çok uh, siyasi partinin tüzüğünde yer alır ve ne kadar çok siyasi parti uh, içerisinde duyulursak ve görülürsek uh, o kadar iyi geri dönüşler alıyoruz. Binas toprağında bu önerisi bence inanılmaz önemliydi ve bizim bize güç veren bir. Benim çocuğum filmi ve. İstak gibi. aileleri burada çok önemli bir rol oynadı galiba değil mi? Yani tabii, de. ama yani ben biraz da kişisel fikrim tabii yani şunu düşünüyorum LGBT topluluğu diyelim yani bütün Türkiye'de inanılmaz bir kitleye sahip. Bunu göz ardı etmeyelim yani. Tabii. Ve hani siyasetle uğraşan hani e, kim ne olursa olsun hedef noktası olacaktır belli bir zamandan sonra. Evet, ve yıllardır kurulmuş ilişkiler var. Onların evet. sonuçları alınıyor evet. şimdi değil yani. mi? Hani bütün yani e, öyle. disk ve keskin mesela honor haftasına katılması birkaç sene önce hayal bile edilemezdi ve bu konuda ciddi şeyler yaşanıyordu. Yani dediğiniz gibi yaşanıyordu ben benim çocuklar için toparlayız olduğunu düşünüyorum bu bu seneki onur yürüyüşü veya onur haftası için ya ben şahsi fikrim her ne kadar ailele aileleşme politikasına karşı da olsam evet bir gerçek var ki hiç dışarıdan duymayan anne babalar bu sayede sempati kazandı. Bunu da görmezden gelmek saçma olur. Ve başka türlü aileler mümkün. mümkün, başka evet. türlü birliktelikler mümkün dedirtti. Kesinlikle öyle. Evet. Evet son iki dakikamız kalmış. Bence <gülüyor> Yağmur bize <gülüyor> e, onur Kesinlikle. yürüyüşüyle ilgili e, çağırı. bir çağrı yapsın. Evet sevgimiz <gülüyor> adına. Okey. E, sohbetimizde de bütün her şeyi açıkladık. E, bütün bir hafta boyunda bir sürü panellerimiz, bir sürü atölyelerimiz oluyor. Hepinizi bekleriz. Ve hepinizi pazar günü e, 11. kez düzenlenecek olan LGBT onur haftası yürüyüşüne davet ediyorum. ...saat 17'de Taksim tramvay durağında buluşuyoruz. Bakalım kaç kişi olacağız? Bakalım kaç kişi olacağız. Sayın Sanırım bir kadar. ucu Taksim tramvay durağında... ...diğeri tünelde falan olacak diye düşünüyorum evet. ben. Her sene çok coşkulu oluyor. Gittikçe daha coşkulu oluyor... ...BGBT Onur evet. Yürüyüşü. Bu sene herhalde giz Parkı'nın dinamiğiyle... ...ve orada kurulan ilişkilerle... Hı -hı. ...daha da coşkulu olacak... Evet, bütün renklerimizde oradayız. Diriz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz ayrıca. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Elinize sağlık olağanüstü bir program <gülüyor> e, çıkmış gerçekten. NGVT Onur Haftası'nı konuştuk e, Emre ve Yağmur'la. E, Pazar günü yürüyüşte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere hepinizi bekliyoruz. <gülüyor> Kayıt masasında Ömer vardı ona da çok teşekkürler. teşekkürler. E, teşekkür ederiz. Dizlerimizi seçti. Son olarak Petit Smith'ten bir parçayla çıkıyoruz. Teşekkürler. Herkese iyi haftalar, iyi direnişler. ya yeni kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül Çiğdem, Özlem ve Aslı. Açık Radyo program destekçisi olun.